Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Kardeşlerim bugünkü dersimizin konusu ister kafir olsun ister mümin olsun Allah subhanahu ve teala'ya ve onun Resulü Muhammed aleyhisselama yahut da sair peygamberlere söven onlarla alay edip istihza eden kimselerin İslam'daki hükmü. Bugünkü dersimizin konusu bu. Bir Müslüman çevresinde cereyan eden olaylara bigane kalamaz. Bana ne diyemez. Muhakkak uzaktan, yakından o konularla ne yapacak? kadar olacak, üzerine düşen vazifeyi bilip icra ve ifa edecek. Ne düşüyorsa, elinden ne geliyorsa. Evet. Son günlerde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı girişilen edepsizce davranışlar, karikatürler, yapılan hakaretler, biz Müslümanları derinden üzmüş, ve öfkelendirmiştir bu aşağılık duruma memleketimizdeki basın ve yayın organları da adeta teşvik edici davranışlarda bulunup onların çanak tutucuları çanak yalayıcıları hükmünde olmuşlardır adeta onların yapmış olduğu bu kepazeliği bu hainliği insanların arasında insanların arasında neşvu nema bulup insanların Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı hakaret edici durumlara bürünmesine ve bu durumların normal bir şeymiş gibi kabul edilmesine ne yaptılar? Adeta teşvik verdiler. Evet. <gülüyor> İslam yapılan her türlü davranışa bu davranışların iyilik ve kötülüğüne göre bir hüküm ve yaptırım öngörüp bunun da uygulanılmasını ne yapmıştır? Emretmiştir. Rabbimiz Celle ve Ala el Maide suresi 33. ayeti kerimede maalen Allah'a celle şanehu ve onun resulüne Muhammed Aleyhisselam'a Savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası Evet. Ancak öldürülmeleri yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut da o yö yerden yöreden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Dünyevi cezalardır. Dünyevi cezaları bu. Ukrevi cezaları da nedir? Daha şiddetlidir. Daha şiddetlidir. Evet. Onlara ahirette büyük bir azap vardır. Evet kardeşlerim. Yukarıda zikredilen bu ayeti kerimede Allah Azze ve ya ve onun Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı Savaş açmanın nicelik ve niteliği belirtilmemiş. Allah, Allah ve Resulüne savaş açan demiş. Önü açık bir kelime olarak zikredilmiştir. Allah ve Resulüne savaş açma kelimesi. Evet, savaşmak düşmanlığı gerektirir. Düşmanlık ise cami bir kelimedir. Geniş bir kelime. İçine inkar, yüz çevirme durumları girdiği gibi Küfür edip aşağılamak ve sövmek de girer. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın devrinde kafir oldukları halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret edip söven, böylelikle de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a eziyet eden kimseler vardı. Aynı zamanımızda olduğu gibi. Ebu Leheb'in yaşadığı gibi, Ebu Leheb'in oğulları ve torunları şimdi yaşıyor Ebubekir'in radıyallahu Anhu yaşadığı gibi Ebubekir'in oğulları ve torunları mesabesinde olan kimseler de bugün yaşıyorlar hak ve batıl savaşı Hazreti Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun yeryüzüne indirilip yeryüzünde yaratılıp hayat sürmeleriyle başlamış bugüne kadar devam etmiş bundan sonra da ne yapacak? kıyamet akşamına kadar devam edecek <gülüyor> evet Resulullah aleyhissalatü vesselama hem maddi hem manevi şekilde eziyet eden kimseler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin taslibi ve emriyle İslam mücahitleri tarafından öldürülmüşlerdir Evet. Kabe İbn-i Eşref Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve İslam'ı aşağılayan şiirler söylüyor. Bulduğu her fırsatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zatında İslam'ı ve Allah Azze ve Celle'nin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdiği kutsalları ne yapıyordu? Hakaretle anıp Hakaretler yağdırıyor, alay ediyor, <gülüyor> İslam'ın aleyhine elinden ne geliyorsa maddi ve manevi şekilde onu husule getiriyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam <gülüyor> Muhammed bin Meslem'e radıyallahu anhuya emretti, Muhammed bin Meslem'e de bu kafire bir tuzak kurdu. Birkaç arkadaşıyla beraber onu kendi kalesinde, kendi evinde Allah Azze ve Celle'nin ebedi azabına ne yaptı? Postaladı. Evet, kardeşlerim sadece Ka'b-i ibn -i yok. İslam düşmanları arasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiği, geberttiği kimseler arasında bir sürü İslam düşmanı var. Bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la ne yapıyorlardı? Alay ediyorlardı, onu tezif ediyorlardı, tahkir ediyorlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ellerinden gelen her türlü hakareti uyguluyorlardı, yapıyorlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da ne zaman gücü kuvveti eline aldı, devletini kurdu, artık asa onun elinde oldu. Onların icabına baktı. Evet, <gülüyor> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle öldürülen kafirlerden bazılarını, isimlerini sayacak olursak, Ebu Afak, Esma Bintu Mervan, İbni Sunayne, Ebu Rafi, Joseyir Bin Zarim, Halid Bin Süfyan bu kimseler arasında. Bununla beraber Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethi günü şu isimlerini verdiğim kimseleri Kabe'nin örtüsüne sarılmış bulsanız dahi öldürün dedi. O me erselnâke illâ rahmetelil âlemîn Hani Resulullah Vesselam alemlere rahmet olarak gönderildiydi? Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam alemlere rahmet olarak gönderildi. Ama bu rahmetin önünü kesmek için Çeşitli şekilde mücadele ve mücahede eden kimselerin de izlerini yeryüzünden silmek için gönderildi. Resulullah aleyhissalatü vesselam kılıç peygamberi. Öyle bazılarının dediği gibi, işte hoşgörü olsun, efendime söyleyeyim, diyalog olsun, bilmem ne olsun, herkesin sırtını tıpışlasın. Böyle değil. Muhammed Resulullah. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاوا عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَعُوا Muhammed Aleyhisselam şeksiz şüphesiz Allah Azze ve Celle'nin en son Rasulü. Bundan sonra artık Peygamber gelmeyecek. Ne Nebi gelecek ne Rasul gelecek. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاوا عَلَى الْكُفَّارِ Muhammedle beraber olan Aleyhissalatu vesselam kişiler yani sahabe-i kiram eşiddau Kafirlere karşı çok şiddetlidirler, ruhamau beynehum birbirleri aralarında da çok merhametlidirler. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Sanki ayet-i kerime tam bugün uygulanış cihetiyle tersine döndü. Kafirlere karşı çok muhabbetliler, müminlere karşı ellerinden geldiği şekilde Hınç içindeler. Görüyorsun adamları. Amerika'ya adam 30 milyon dolar ne yapabiliyor? Hibe edebiliyor. <gülüyor> Burada açlıktan ölen Müslümanlara da bir lira ver diyor. 600 milyar dolar silmiş Suudi Arabistan Hocam. Için. 600 milyar dolar. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet. Resulullah Aleyhisselatü vesselamın emriyle öldürülen bu kimseler neden öldürüldü? Resulullah aleyhissalatü vesselamı hicvederler, aleyhine şiir söyleyip, aşağılayıp aşağılayıp, söverlerdi. İnsanlar Resulullah aleyhissalatü vesselamın aleyhine de ne yapıyorlardı? Kışkırtıyorlardı. Şiir o zamanda bugünkü medya mesabesindeydi. Şairler de medya medya patronları gibiydiler. Birisi medya, birisi medya patronu. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından haklarında ölüm fermanı çıkarılan birkaç kişinin ismini sayalım. Ondan sonra ne yapacağız? Devam edeceğiz. Evet. Mikyas bin Sübabe. Abdullah bin Hatal El-Hüveyris bin Nakid Habbar bin Aswad, Haris bin Telatula Kureybe veya Erneb Kadının iki tane ismi var Kureybe yahut da Erneb Ve Ummusare Bunlar son zikrettiğimiz kimseler Cariyeler yani kadınlar Hani nasıl bugün efendime söyleyeyim Dulkarılar olur ağzı bozuk olur Efendime söyleyeyim her türlü pisliğin Fıskı fucurun Altından çıkar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın devrinde de böyle kimseler vardı dedikodu kumkumasıydı bunlar ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı bunlar e, silahlı muharip olmamalarına rağmen dilleriyle Allah ve Resulüne harp açtıklarından dolayı onları da ne yaptı öbür tarafa gönderiverdi evet buradaki e, bilgiler Ebu Davud'da bulunan hadislerin cemiyisi yani hadislerden çıkarılan bilgiler. Evet. <gülüyor> Yukarıda isimlerini saydıklarımız kimseler bunlar kafirdi. Ama Mekke-i Mükerreme'de küfürlerini icra ettiler. Ama Medine-i Münevvere'de ne yaptılar? Mekke'den e, dillerini uzattılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ne olursa olsun eziyet eden kimseydi bunlar. Cezalarını buldular. Şimdi ise kendilerini İslam'a nispet etseler bile biz de Müslümanız benim dedem hacıydı nenem çok çok Kur'an-ı Kerim okuyuyordu sen Müslüman mısın Elhamle ben de Müslümanım namaz kılar mısın o bayramdan bayrama içki içer misin her gün her gün <gülüyor> bu şekilde yani İslamla uzaktan yakından alakası olmayan Kişiler ne yaptılar? Avrupa'da cereyan eden bu meş'um olayın Türkiye'de de meş'un bulmasını Türk insanının da olaylardan haberdar olup adeta Peygamber aleyhissalatü vesselam'a Düşman olabilecek nitelikte yetiştirilmesi hususunda ne yaptılar? Neşir organlarında, dergilerde, televizyonlarda, kendi kanallarında ve gazetelerinde bunları boy boy sayfa sayfa ne yaptılar? Neşrettiler. İşte kendilerini İslam'a nispet etseler dahi böyle davranan kişilerin İslam şeriatına göre... İçinde bulundukları durum nedir? Ondan bahsedeceğiz. Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle'ye ve onun Resulüne yani Muhammed Aleyhisselam'a söven bir kimse küfür sözü söylediği için daha önce Müslüman olduğunu söylese ve Müslüman olsa bile sırf bu sövmesi ve küfür sözü telaffuz etmesi sebebiyle mürted olur dinden çıkar dinden çıkan önce İslam dinini kabul etmiş ondan sonra da İslam dinine ihanet etmiş olan kimsenin alacağı isim mürteddir, mürtedin cezası da İslam'da kafasının kesilmesidir darbatun vahide bisseydi evet, sövmenin haram olduğuna inanması veya sövmeyi helal kabul edip etmemesi sonucu değiştirmez Sövüyorsa, sövüyorsa iş bitmiştir. Hani bazı insanlar, e ben Allah'a sövdüm ama dil alışkanlığıyla. Tamam Allah'a sövdün dil alışkanlığıyla. Neden gel, gel ananı, anamı falanla demiyorsun? Ananı yayım diyorsun. Hani dil alışkanlığıydı. Annen için söyle. Kız kardeşin için, eşin için söyle bu kötü dil alışkanlığını göreyim o zaman senin dil alışkanlığı olduğunu. Evet, böyle birisinin yani Allah Azze ve Celle'ye ve onun Resulüne kutsallara hücum eden, söven, istifaf eden böyle birisinin bu sözü sebebiyle kafir olacağı ve niyetine bakılmayacağı hususunda ehli Sünnet uleması arasında hiçbir ihtilaf yoktur. Kur'an ve Sünnette yer alan deliller sahabe, tabi'in ve mezheb imamlarının rahimahumullah, kavilleri, bunun böyle olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu konuda iman ve küfür meselelerinde mürci veya cehni olandan başka hiçbir kimse farklı bir görüş beyan etmemiş. Ehl-i sünnet olan ve ehl-i sünnet haricinde bulunan kişiler ne demişler? Allah'a ve Resul'ün sövüldüğünde o kişi mürtettir, kafirdir, öldürülür. Sadece Sadece bu şeklin haricinde görüş beyan edenler mürciyeler ve cehmi olanlardır. Bunlar da zaten İslam'ı kabul etmemiş, anlayamamış, İslam'ın haricine çıkmış olan gruplardır. Böyle birisi mürted olarak öldürülür ve istidabe de ne yapılmaz buna? Uygulanmaz. İstitabe ne demek? Gel tövbe et. Evet. Efendim pişman ol Hakka hayra dön. Bu şekilde de ne yapılmaz? Tevbeye davet edilmez. Hemen kafası koparılır. Neden? Başkalarına ibret olsun diye. Elhamdülillah. Biz bir şey söylediğimizde ya Kur'an'a müracaat eden kimseleriz. Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın pak sünnetine ittiba eden, ona müracaat eden, onu delil olarak gören kimseleriz. Yahut da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin talebeleri olan sahabeyi kirama ne yaparız? Sözümüzü raf ederiz, yükseltiriz. Yahut da müçtehit imamlarımızın rahimahumullah salim ve sabit olan sözlerine sözlerimizi ne yaparız? Nispet ederiz. Evet. Şimdi Rabbimiz azze ve celle ayeti kerimede bakın ne buyuruyor. Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa küfrün ele başlarıyla savaşın. Çünkü onlar yeminlerine riayet etmeyen kişilerdir. Umulur ki vazgeçerler. Tevbe Suresi 12. ayeti kerime. Yani bu durumda siz küfrün elebaşlarıyla savaştığınızda geberttiklerinizi ne yaparsınız? Gebertirsiniz, bu yolda ölürseniz şehit olursunuz. Ama eğer bu şekilde onlar savaşlarda ölürlerse ne yapmışlardır? Cehennemi boylamışlardır. Yoksa kalırlarsa sizin kuvvetinizden ve Gücünüzden korkup, sizin dininize, mukaddesatınıza, bundan sonra ne yapamazlar? Dil uzatamazlar. İşte bunun için kardeşlerim, Müslümanların güçlü olması, maddi ve manevi şekilde güçlü olması ve devlet olmaları, surdayı ellerinde bulundurmaları nedir? Gereklidir. Evet, Yüce Allah Azze ve Celle bu ayette kendi dinine dil uzatan, İslam hususunda ileri geri konuşmak suretiyle dini tenkit eden kimselerin küfrün önder ve lideri olduğunu beyan ediyor. Dine dil uzatmak yani dine taan etmek ise dine yakışık olmayan şeyleri nispet etmek yahut da dinden olan herhangi bir şeyi hafife alarak itiraz etmek demektir. Ha itiraz et ha karşısına çık ne farkı var? Yahut da bir şeyler tak uydur dinin aleyhine. Evet, küfürde önder olma vasfı, mücerred küfürün üzerine eklenilmiş bir niteliktir. Yani onlar dine dil uzatmaları sebebiyle üzerlerinde bulunmuş oldukları küfre küfür katmışlar ve küfürde katmerleşmişlerdir. i̇bn Teymiye rahimahullah şöyle diyor. Allah Subhanahu ve teala bu kimseleri sırf dine dil uzattıkları için küfrün elebaşları diye isimlendirmiştir. Bununla dine dil uzatan her bir kimsenin küfrün önderi olduğu kesinlik kazanmıştır. Esarimul meslul ala Şatmir rasul isimli kitabı İbn-i sayfa 21'de bu. Evet, andolsun ki bir başka ayeti kerime, Tevbe suresi 65 ve 66. ayeti kerimeler. Andolsun ki onlara Tebük gazvesine giderken söyledikleri o alaylı sözleri soracak olsan, elbette şöyle diyeceklerdir. Biz sadece eğlenip şakalaşıyorduk. De ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah ile Celle Şanuhu, onun ayetleri ile ve Resulü ile mi alay ediyordunuz? Bundan sonra özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra gerçekten de kafir oldunuz. Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor. Ama bu ayeti kerime hangi olay üzere nazil olmuş onu görmek lazım. Eğer kişiler ayetlerin sebebi nüzulünü ve hadislerin sebebi vurudunu bilmezlerse o ayeti kerimeye, o hadis şerife ne yapamazlar, ee, isabetli bir mana ve anlam veremezler eksik olur. muhakkak ayetlerin sebebi nüzullerini bilmek lazım, hadislerin sebebi vurutlarını bilmek lazım ki tam manasıyla ne olsun ee, meseleler vuzuha kavuşsun. Evet, bu ayeti kerimenin sebebi nüzulu şu tebuk gazvesinde. Müslümanlarla beraber bulunan bir adam şöyle bir söz söyledi. Bizim şu Kur'an okuyanlarımız yani sahabe-i kiramın ileri gelen gelenleri, karilerimiz Kur'an'da ihtisas sahibi olanlar fıkıhta ihtisas sahibi olanlar, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın olmadığı yerlerde sahabe-i kiramın kendilerine müracaat edip de fetva aldıkları ayetleri ve hadisleri insanlara anlatan kişiler, işte bunlar var ya, bunlar kadar midelerine düşkün Dilleri yalancı ve düşmanla karşılaşma esnasında korkak kimseleri görmedim dedi. Çıktı bir tanesi böyle bir maskaralık yaptı. Ortada fol yok, yumurta yok. Ama Allah Azze ve Celle onun bu şekilde davranmasını bak ne olarak niteledi. O mecliste bulunan bir adam... Sen yalan söylüyorsun, sen bir münafıksın ki bu sözleri ne yapıyorsun? Dile getiriyorsun. Vallahi seni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber vereceğim dedi. Bu mesele Resulullah aleyhissalatü vesselama haber verildiğinde bu ayeti kerime ne yaptı? İndi. Bunu taberi tefsinde, tefsirinde görüyoruz. Bu ayeti kerimeye sebeb-i nüzul olarak bu olayın geldiğini Taberi tefsirinde görüyoruz. Abdülmün'im Mustafa rahimahullah bu ayet ve ona ilişkin sebeb-i nüzulü zikrettikten sonra şöyle bir açıklama getiriyor. Bu nakiller Allah ile, ayetleri ile ve Resulü ile alay eden bir kimsenin bunu oyun, eğlence ve şaka maksadıyla yapsa dahi kafir olacağı hususunda açık bir nastır diyor. Bu ayeti kerime, şakadan dahi söylese, Allah'a küfretse, peygambere küfretse, maskaralık yapsa dini cihette bu adamın kafir olacağına dair açık bir nastır delildir diyor. Ümmet arasında küfür olan bir söz veya amel ile eylenilmesinin küfür olduğu hususunda hiçbir ihtilaf yoktur. Sen oyun eğlenceyi başka bir türlü meselede bulamadığında Allah ve Resulü ile eğlenerek onlarla istihza ederek mi oyun eğlencenin kendin tarafından caiz olduğunu ne yapıyorsun? Bu şekilde itikat edip dile getiriyorsun. Ama Amal, Huruc Minel Millah isimli kitapta, sayfa 155'te, Türkçesi dinden çıkarıcı ameller. Zikri geçen ayet ve hadiste, Tebuk gazvesine giderken aralarında konuşan ve konuşmaları esnasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve onun ashabı hakkında, allah Te içeriğini itikat ederek değil sadece oyun ve eğlence amacıyla ileri geri laflar eden bir takım insanların bu sözleri nedeniyle dinden çıktıkları belirtilmiştir şart değil itikat etsin, etsin. dilinde bu küfrü söylemen yeterli. Zira sen annenle dalga geçmiyorsun, babanla dalga geçmiyorsun, milletin yanında eşinle dalga geçmiyorsun. Mukaddes görüyor. Onu mukaddes görüyorsun. Ama Allah'la Celle Şanuh'u dalga geçiyorsun. Ve bunu insanlar arasında dile getiriyorsun ki insanlar gülsünler, eğlensinler. Evet. Ayetin ifadesinden onların bu olaydan önce mümin oldukları... Fakat telaffuz ettikleri bir takım alaycı ifadelerden dolayı küfre düştükleri anlaşılmaktadır. İmam Kurtubi Kadı Ebu Bekir İbnül Arabi'nin şöyle dediğini nakleder. Küfrün lafızlarıyla şaka yapmak küfürdür. Yani dinden çıkarıcı kelimelerle şaka yaparak milleti eğlendirmek Kişiyi ne yapar? Küfre düşürür. Bu konuda ümmet arasında hiçbir ıhtılaf yoktur. İmam-ı Kurtubi rahimahullah bunu El-Cami'u li Ahkâmi'l-Kur'an isimli kitabı 4. cilt 101. sayfada ne yapmış? Kaydetmiş. İmam Cessas rahimahullah da Ahkamül kuran adlı eserinde bu ayeti kerimeyi tefsir ederken şöyle diyor. Bu ayette İkrah olmaksızın küfür kelimesini söyleyen kimselerin yani adam gelmiş kafana tabancayı dayamış küfret Allah'a, küfret Muhammed'e, küfret dine imana demiş seni ne yapmış zora sokmuş. Ha burada iki durum var senin için. İmanının gereği hususunda ben bir defa öleceğim Allah yolunda öleyim deyip de o küfrü o sözü yerine ee, getirmeden adam seni tutar vurursa şehit olursun. Allah Azze ve Celle'nin e, ikramlarına, inamına ne yaparsın? Ee, nail olursun. İkinci bir çıkar yol var. Çünkü her mümin e, ce cesur değildir bu şekilde. Kimisi korkaktır kimisi efendime söyleyeyim cesurdur. Böyle bir kişi yapılan ezadan, cefadan, işkenceden korksa bu lafı dilinin ucuyla o kafirlerin işkencesinden kurtulmak için söylese bu ayrı bir şey buna bir günah yok İşte burada bu ayette ikrah olmaksızın yani zor zorlama olmaksızın küfür kelimesini söyleyen kimselerin şakacı veya gerçekçi olmasının eşit olduğuna bir işaret vardır diyor İmam Cessaz rahmetullahi aleyh yani bu meseleleri Müslüman olduğunu iddia eden kimselerin ağzına almaması lazım. Tehlikeli meseleler. Elinde patlar. Elinde patladığı gibi seni cehenneme ne yapar? Sokar. Evet. Bu ayet küfür kelimesini izhar etme hususunda şaka yapanla ciddi olanın aynı hükme tabi olduğunu ifade etmektedir. Ahkamül Kur'an 3. cilt 207. sayfa. Evet. İbnül Cevzi rahimahullah da şöyle diyor. Bu nakiller küfür kelimesini izhar etme hususunda şaka yapanla ciddi olanın bir olduğuna işaret etmektedir. Zadul Mesir sayfa 593'te. Hadi kafir kafirliğinden yaptı. Buradaki kafirler neden yaptı? Buradaki kafirler neden tuttular televizyon programlarında, dergilerinde gazetelerinde yayınladılar bunu dile getirdiler konuştular Müslümanların <gülüyor> şuurunu bozma hususunda bu işe neden girdiler küfür tek millet hocam <gülüyor> evet, küfür tek millet İster birisi ben Hristiyanım Yahudiyim desin ister buradaki adam ben Müslümanım desin Balbal bal demekle ağız tatlanmadığı gibi ben Müslümanım demekle adam ne yapmaz? Müslüman, Müslüman olmaz. Ustama bunu çıkar ben yaptım. i̇mam Aluside de Rahimahullah bu konuda şöyle diyor. Bazı alimler bu ayet ile küfür kelimesini Söyleme hususunda şaka yapmanın Ve ciddi olmanın Eşit olduğunu dile getirmişlerdir Bu hususta zaten Ümmet arasında hiçbir ihtilaf yoktur Oynayacak Allah ve Resulü'nü mü buldun? Evet bu da ruhul 6. cilt 190'da İbn-i Ceyn rahimahumullah, O da şöyle diyor Kim gerek şaka gerekse ciddi olarak küfür kelimesini söylerse tüm alimlere göre kafir olur yani burada küfür kelimesinden kasıt sadece bir kelime değil yani küfür içerikli herhangi bir davranış olabilir herhangi bir söz olur resim olur efendime söyleyeyim karikatür olur küfürle alakalı herhangi bir durum Allah'ı Celle Şanuhu tezif ederse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a söverse, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerine dil uzatırsa, bu nedir? Aynı kapsamın içine girer. Evet. Bu konuda niyetin hiçbir geçerliliği yoktur diyor i̇bn Ceym, Nüceymi. <gülüyor> dahr Yani diyemez adam, ben şaka Olarak yaptım bunu. Ben milleti güldürmek için yaptım. Öteki adam da milleti güldürmek için yaptığı tabuk Savaşı'na giderken. Ama Allah Azze ve Celle onu ne yaptı? Kafir diye niteledi. Kimse onu kafir diye nitelemedi. Allah niteledi kafir diye. Demek ki kafir oluyor. Evet. İbn-i Humam Allah da şöyle diyor. Kısacası bazı fiiller vardır, kafirlere has olan alametler gibi. Bazı fiiller vardır, kafirlere has olan alametler gibi. Bunlar inkar makamına kaimdir. Yani kafirin yapmış olduğu... Bir işi Onun dininden olan bir işi Sen hiçbir şey yokken Hiçbir zecir yokken Hiçbir ee, zorlama yokken Yaparsan Ne yapar? Bu seni Küfre düşürür Nedir? Haç çıkarırsan Kutsal İsa baba seni kutsasın Dersen kafirlerin yaptığı gibi Kutsar seni Hazreti İsa aleyhisselam Ama o kutsamayı nerede kutsar Alırsın sen cehennemin dibinde. İsa aleyhisselam kutsamaz seni. Şeytan kutsar orada. Sen ancak bu kötü sözü ne yaparsın? Arkadaşlarını güldürmek için yaparsın. Allah'a yemin olsun insan eğer güle güle günah işlerse ağlaya ağlaya. Resulullah aleyhisselam vesselam buyuruyor ki cehenneme sürülür. Evet. Küfürün bizzat kendisinden uzak durmak nasıl gerekli ise bu tür fiillerden de kişinin uzak durması gereklidir. Allah subhanehu ve teala biz dalmış eğleniyorduk diyen kimselere yukarıda Tebuk savaşının e, esnasında yola, yolda giderken cereyan eden olaya Allah azze ve celle ne yapıyor e, işaret ediyor. Özür dilemeyin, siz iman ettikten sonra gerçekten kafir oldunuz dedi Allah. Kimlere? Allah'la, Resulü'yle, Kutsallarla dalga geçenlere. Evet, onlara siz yalan söylediniz demedi. Yalan söylediniz deseydi adam yalancı olurdu ama yine İslam dairesinde kalırdı. Demek ki siz kafir oldunuz deyince İslam'ın haricine çıktı onlar bu davranışlarıyla. Evet. Aksine küfrün en belirgin özelliklerinden olan boş işlere dalmak ve eğlenmek ile boyunlarından İslam bağını çıkardıklarını ve İslam'ın korunmasından çıkıp küfre girdiklerini haber verdi. Ne ile? Yaptıkları ağızlarından çıkan Bu boş sözle Bu da göstermektedir ki Bu tür fiiller her şahısta bulunduğu zaman O şahsın küfrüne hükmedilir O gün öyleydi bugün zaman değişti Efendime söyleyeyim ne yapılmaz denilmez Kalbindeki tasdike de bakılmaz Ben bunu kalbden ne yapmadım söylemedim ne hacet vardı bunu dile getirdin? Öteki adamlar oyun eğlence için bunu söylemişlerdi. Falanca feşmanca arkadaşlarını güldürmek için. Allah dedi ki bundan sonra imanınızdan sonra kafir oldunuz. Biz diyemeyiz bugün. Ya o adam Allah'ı seviyor, peygamberi seviyor, tasdik ediyor ama bu sözü söyledi. işte oyun eğlencesi caizdir değemeyiz. Bu da Feydülbari'de 11. cilt 50. sayfada. Neden biz o fiilleri yapan, o sözleri söyleyen kişilere kafir deriz. Nahnu nahkum biz zahir. Allahu yahkum bir serayir. Biz zahirle hükmederiz. Allah Azze ve Celle bizim bilmediklerimizle kalple ne yapar? Hükmeder. Dalga geçecek hiç başka bir şey kalmadı mı? <gülüyor> Evet Aleyküm selam Şimdi Allah'a peygambere ve mukaddesata Sövenlere uygulanacak Olan Cezanın Sünnetten Gelen delillerini görelim Böyle kimselere Resulullah aleyhissalatü selam nasıl Davranmış İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan bir rivayet geliyor kardeşler. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan bir rivayet geliyor. Onun anlattığına göre gözleri görmeyen ama birisinin ümmü veledi vardı. Ümmü veled, efendisinden çocuk dünyaya getiren cariye demek. Bu kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eder onun hakkında yakışıksız şeyler söylerdi. Ama adam onu bundan eder fakat kadın vazgeçmez. Ama yine onu men eder ama dinlemezdi. Sahibi ama neden dinlemiyor? Adamı kale almıyor. Çünkü gözü görmüyor. Ya tutamayacak, bir şey yapamayacak. Ona ee, bir zor uygulayamayacak. Ama Allah'a bak. Kadın bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yakışıksız şeyler söylemeye ona küfretmeye başladı. Bunun üzerine ama hançeri eline aldı, kadının karnına sapladı ve üzerine yüklenip onu öldürdü. Kadının ayakları arasına bir çocuk düştü. Demek ki kadın hamileymiş. Olduğu yer... Kanla diyor doldu ve kadının canı orada diyor çıktı. Sabah olunca olay Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlatıldı. Resulullah aleyhissalatü vesselam halkı toplayıp şöyle dedi. Bu işi yapan şahsı Allah'a havale ediyorum. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselama da havahi gelmedi o meselede. Ne yapacak? Araştıracak. Kimin haksız olduğunu, neden öldürüldüğünü... Ortaya çıkarmış olacak. Allah Azze ve Celle'den emir gelmediğine göre, vahiy gelmediğine göre nasıl Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buna hüküm verecek? O zaman ne yapıyor? Şöyle diyor. Bu işi yapan şahsı Allah'a havale ediyorum Bakın Allah'la korkutuyor. Bugün bizi kimle korkutuyorlar? Tağutlarla, şeytanlarla, şeyhlarla. Şeytan çarparlar. Gelsin çarpsın şeytan. Kimi çarpmış şeytan şimdiye kadar? <gülüyor> Euzubillahimineşşeytanirracim sözüm ne? Ne yapıyor? Yellene yellene kaçıyor. E tabi sen kaçırmasını bilemezsen şeytan ne yapar? Gelir efendime sözüm senin üzerinde hegemonya kurar. <gülüyor> evet. Allah adına yemin vererek o kimseyi sorup arıyorum. Şüphesiz onun üzerinde benim hakkım var. Bana itaat etmesi lazım çünkü ben onun peygamberiyim. Bunu duyan Amazat ayağa kalktı, kendini bildirdi ve bunu ne için yaptığını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hatırlattı. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu yapanın kendini bildirmesini ne için yapmasını, ne yaptı, ne için yaptığını anlatmasını istedi. Evet. Sallana sallana bu adam geldi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ama ya gözleri görmüyor. Sallana sallana geldi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde oturdu ve şöyle söyledi. Ya Resulallah ben o kadının sahibiyim. Sana küfreder ve hakkında çirkin şeyler söylerdi. Subhanallah. Onu ederdim dinlemezdi. Men ederdim, vazgeçmezdi. Benim ondan inci tanesi gibi iki tane de oğlum var. Bak adam ne yapıyor? Ee, nasıl bir halet-i ruhiye içerisinde olduğunu söylüyor. Kadın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hakaret ediyor ama... Adam onu sevdiğini Ondan çocukları olduğunu Onu men ettiğini Bu işten vazgeçmesini istediğini söylüyor Ama kadının reddettiğini Bu işlere devam ettiğini Ne yapıyor dile getiriyor Bana karşı da Yumuşak davranırdı Yani Kadınlık hususunda insaniyet hususunda da Emrimden dışarıya çıkmazdı Bakın ama şimdi Allah'ın hakkı Resulullah'ın hakkı Allah ve Resulullah'ın sevgisi her şeyin sevgisinden yüce olmalı, üstün olmalı. Karı benim her isteğimi tutuyor diye ne yapamayız? Mukaddesata sövdüğünde o kadını nikah altında bulunduramayız. Yahudi kadını alırsın. Hristiyan kadını alırsın. Senin dinine söz söylemediğin müddetçe karı koca hayatı yaşarsın. Ama senin dinine Söz söylediğinde ne yapar? Onunla aynı çatıda olamazsın. Evet, adam devam ediyor şimdi. Dün gece yine sana sövmeye ve hakkında çirkin sözler söylemeye başladı. Ben de hançeri alıp karnına sapladım, üzerine yüklenip onu öldürdüm dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Dikkat edin ve şahit olun ki bu kadının kanı hederdir. Yani kısas gerekmez. Hani öldüreni öldürün. Buruna burun, göze, göz, kulağa kulak diyor ya Allah. O normal vakitlerde. Bu anormal bir vakit. Buna kısas gerekmez. Bu hadis Ebu Davud'da kardeşlerim. Ve sahih bir hadis. Evet. İbn-i Teymiye rahimahullah. Bu hadisi Şerh ederken şöyle diyor. Bu hadis sırf peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sövdüğü için o kadının öldürülmesinin caiz olduğu hususunda bir nastır, delildir. Keza bu olay Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sövdüğünde zımmi birisinin öldürülmesine de delildir. Yani geliyor İslam ülkesinde efendim cevazla oturuyor bir kimse gayrimüslim zımmi hristiyan yahut da yahudi eğer Allah ve rasulüne söverse sorgusuz sualsiz ne yapılıyor öldürülmeyi hak ediyor ama Mustafa dedi ki efendime söyleyeyim falanca kişi Allah'a sövdü rasulullah'a sövdü hemen gidin öldürün böyle değil tabi bunun neyi var ispatı var şahidi var bilmem neyi var öyle iftirayla değil yani böyle basit değil bu mevzu Evet. Müslüman bir erkek ve Müslüman bir kadının Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sövdükleri zaman öldürülmeleri evleviyetledir. Çünkü bu kişiler bu davranışlarıyla mürted olmuşlardır. Esarimul meslul ala şat Rasul resul Kitabında İbn Teymiye rahimeullah bunu ne yapıyor? Sayfa 66'da zikrediyor. Yine i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Hutamek ehlinden, Hutamek kabilesinden Esma binti Mervan isminde bir kadın Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı hicveder hakkında ileri geri konuşur ve şiirler inşaat ederdi. Çünkü o gün Araplarda şiirle savaş ilan ediliyordu, şiirle barış ilan ediliyordu, şiirle her türlü Mesele hallediliyordu Adam kısas gerektiren bir mevzuyu Bir şiir okuyordu Adamı ne yapıyordu Kalbini yumuşatıyordu Adam kısas isteğinden de vazgeçebiliyordu Yani şiir her şeydi Çünkü şiirde Sihir vardır Peygamber Efendimiz buyuruyor Söz söyleme sanatında Bazı adam vardır söz söyleyemez Bazı adam da vardır ki Normal konuşmasında bile ne yaparsın Adamın ağzının içine bakarsın. Kelimeler öyle çıkar ki zincirleme arkadan arkaya. Bir kelime iki defa da tekrar etmez adam. Edebiyat. Edebiyatta ilerdi. Bugün öyleyse Araplar edebiyatta zirveydi, şiirde zirveydi. Evet. Onun bu tutumundan dolayı Rasulullah Aleyhisselatüsselamı ve dini e, kutsalları rencide edip. Hiciv'de bulunması olayından dolayı Resulullah aleyhissalatü vesselam kim benim için o kadının hakkından gelir diye ashabına sordu. Yani kim öldürür bunu yani? Bunun dilini kim keser? Hemen o kadının kabilesinden Umeyr bin Adi adında bir zat ayağa kalkarak ben ey Allah'ın Resulü dedi. O kadını ben öldürürüm. Neden? Neden? Benim kabilemden ben kabilede söz sahibi olduğumdan dolayı kabilem ne yapamaz o kadını öldürdüğümden dolayı bana savaş açamaz. Ama kabilenin haricinde mümin bir kardeşim onu gidip eğer öldürseydi ne yaparlardı? Kan dava ederlerdi. Böyle bir <gülüyor> kafir eden, facir eden, mürtedden dolayı bir mümin ne yapardı zarar görürdü ben bunu isteyemem ben buna razı olamam bunu ben bizzat öldürürüm dedi. Evet gitti kadını öldürdü sonra durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi haber verdi. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselatü vesselam, bu meselenin hükmünün böyle olduğu hususunda hiç kimse ıhtilaf edemez. Peygamber'e cezası ölümdür. Bunda kimse ne yapamaz, ihtilaf edemez. Peygamber söylüyor bunu Aleyhisselam'sa. Ama cehmiler ne yapmışlar? İhtilaf etmişler. Evet. Sonra Resulullah Aleyhissalatu Vesselam etrafında bulunan sahabelere baktı ve şöyle buyurdu. Allah ve Rasulüne yardım eden bir kimseye bakmaktan hoşlanıyorsanız Ömer bin Adi'ye bakın. Ömer bin Adiy'in yaptığı iş Allah'ı ve Rasulü'nü ne yapmış? Razı etmiş. Evet. Bu da es ve mesrul. Meslul, Alaşatim-i Rasul isimli kitapta Kenzül-Ummal'da ve Müsned-i Şihab-i Zuhri'nin kitabında. Ka'b-i Neşref Hadisesi de bu olaya delil olacak niteliktedir. Kâb-ı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hakkında ileri geri konuşan, ona hakaretler eden, Resulullah'a karşı açılan savaşa destek veren ve İslam'a düşmanlığıyla bilinen Yahudi bir şair idi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun bu küstahça tavırlarından rahatsız olduğu için bir gün asabına Kâb Eşref'in hakkından kim gelebilir, kim susturur onu? Çanına ot tıkar. Evet hiç şüphe yok ki o Allah ve Resulüne diliyle eziyet vermiştir buyurdu. Bunun üzerine Muhammed bin Mesleme radıyallahu anhu, Ey Allah'ın Resulü onu öldürmemi ister misin? Hani Peygamber aleyhissalatü vesselamdan gelen emir başka bir yere yorumlanmasın diye ne yapıyor? Teyit ediyor. Onu öldürmemi ister misin? Resulullah aleyhissalatü vesselam da evet cevabını verdi. O da gitti, onu bir suikastla kendi evinde öldürdü. Evet, bu hadiste Bukhari Cihat'ta e, 58 numarada. Peygamber'e sövenler hakkında sahabenin uygulaması nasıl? Şimdi Kur'an'dan dinle alay edenler hakkında delil getirdik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam <Gülüyor> Efendimizin sünnetinden Allah ve Resulüne sövenler, hakaret edenler, istihza edenler, alay edenler hakkında delil getirdik. Şimdi de sahabe-i kiram Allah ve Resulüne sövenlere nasıl davranmışlar onu görelim. Ebu Bekir radıyallahu anhu <gülüyor> <gülüyor> Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı kötüleyici nitelikte şarkılar söyleyen bir kadın hakkında İbnu Ebi Rebi'a'ya bir mektup yazdı ve şöyle dedi. <gülüyor> Eğer sen o kadını öldürme hususunda benden önce davranmış olmasaydın ben hemen onu öldürmeni sana emrederdim. Demek ki İbn-i Ebi Rabia radıyallahu anhu, Ebubekir Bekir radıyallahu anhunun kendisini vazifelendirdiği yönetici bir kişiydi. Onun yönetimi altındaki cariye Resulullah aleyhissalatü vesselam'a. Kötü sözler söylemişti. O da yönetici olma hasebiyle o cariyenin nefesini tıkamıştı. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı da ne yapıyor? Tebrik mesajı gönderiyor. Eğer diyor sen daha önce onu öldürmemiş olsaydın ben muhakkak bunu duyduktan sonra ne yapardım? Sana emrederdim sen de onu öldürmek mecburiyetinde kalırdın. Evet. Çünkü peygamber aleyhissalatü vesselam hakkındaki had cezaları diğer insanların cezalarına benzemez. Evet. Müslümanlardan her kim böyle bir suç işlerse artık o mürted olmuş olur. Yani dini terk etmiş olur, dinden çıkmış olur. Eğer İslam devletiyle anlaşmalı kimselerden birisi böyle yapacak olsa artık o kimse anlaşmayı bozmuş bir muharip sayılır. Yani Allah ve Resulüne savaş açmış, kılıç kuşanmış biri olarak ne yapılır? Addedilir, kabul edilir. Müslümanların elinde imkan varsa onun bu muharipliği ortadan ne yapılır? Kaldırılır. Onun için Müslümanların her cihette kuvveti ellerinde bulundurmaları lazım. Ama bugün Müslümanlar ittifak edeceklerine ihtilafta ne yapıyorlar? Birbirlerini destekliyorlar. Üç tane Müslüman bir yere gelip ne yapamıyor? Aynı şeyi söyleyemiyorlar. Herkes bir Şekilde. Herkesin ayrı bir irtikadı var, ayrı bir ameli var, ayrı bir uygulaması var. Evet, bu sözde yine es sar ıb l imamın kitabında, Allah rahmet etsin, 423. sayfada. Bir gün Ömer radıyallahu anhunun huzuruna Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söven bir adam getirildi. Ömer radıyallahu anhu tahkik ettikten sonra hemen adamı öldürdü. Baktı gördük ki gerçekten sövmüş iftira iftira değil. Adam kendi de ne yapıyor bunu söylüyor hemen. Alıyor kafasını boynun üstünden. Sonra da kim Allah'a ve peygamberden birine söverse onu derhal öldürün. Bakın dikkat edin. Muhammed aleyhisselama söverse değil peygamberlerden birisine söverse. Ki Muhammed aleyhisselam da peygamberlerden en yüce bir peygamber olması hasebiyle onun konumu daha yüce ve yüksekte. <gülüyor> Yine bu da es isimli kitapta. Bir kadın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sövmüştü. Durumu öğrenen Halid Bin Velid tahkikatten sonra kadını ne yaptı? Öldürdü. Demek ki tamam sen öv ya söv ya demiyorlar. Göz yumup efendime söyleyeyim işi küllemiyorlar. O söverse öteki de sövecek. O sövdükten sonra öteki de sövecek. Birisinin ilk baştakinin başını ezeceksin ki ötekinlere ibret olsun. E bugün Müslümanlar bunu yapabiliyorlar mı? Ama bakın şeytan rivayetleri diye, şeytan rivayetleri diye birisi bir kitap yazdı. Kimdi o adamın ismi? Salman Rusti. Ha, Salman Rüşdi. Ne oldu? Öldürülme fetvası çıktı, halen daha adam Firavun faresi gibi ne yapıyor? Saklanıyor. Dünya üzerinde güneş ona haram oldu. Halen daha saklanıyor. Çünkü onu öldüren Müslümana milyon dolar ne yapıldı? Mükafat vaat edildi. Çıkabilir mi böylesi? Hadi bir çıksın. Öyle kolaydı Allah Azze ve Allah'ın dinine etmek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğiyle alay etmek. Mahzenlerde yaşıyor şimdi. Neden? Bir tek fetvadan ötürü. Evet, şimdi de kardeşlerim, ilim ehlinin yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından sonra ilim ehlinin Allah'a, Resulüne ve mukaddesata küfredenler için verdikleri fetvalara ne yapalım? Bakalım. İshab bin Rahaveyh şöyle diyor. Müslüman alimler. Müslüman alimler diyor bakın kafirlerden alim olun O burada bir incelik var. Yani ehli sünnet alimleri demek bu. <gülüyor> Müslüman alimler. Allah'a veya peygambere söven ya da Allah Azze ve Celle'nin peygamberinden bir peygamberi öldüren bir kimsenin Allah'ın indirdiği Celle Şanuhu şeylerin tamamını kabul etse bile sırf bu yaptığı şey sebebiyle kafir olacağı hususunda icma etmişlerdir. Evet. Tenbihul gafilin ilâ hukmi şâtimillâhi ve din isimli kitap, sayfa 13'te. İmam-ı Hattabi, rahimahullah, o da şöyle söylüyor. Böyle bir kimsenin katli hususunda Müslüman alimlerden hiçbirisinin ıhtilaf ettiğini bilmiyorum. Yine e, Tenbih-ül Gafilin, İlah Hukmi, ila hukmi Şatimillahil Şatimillahil isimli kitap, e, sayfa 13'te. İbn-i Teymiye, rahimahullah, o da şöyle söylüyor. Mesele hakkında sözün özü şudur. Söven kimse eğer Müslüman ise bu yaptığıyla küfre girer ve ictilafsız bir şekilde öldürülür. Evet. Ondan sonra da ilave ediyor. Bu görüş dört imamın Ebu Hanife, Şafii, Ahmed bin Hanbel ve İmamu Maliki'nin ve sair Alimlerin mezhebidir, görüşüdür diyor. es isimli kitabında yine sayfa onda. Evet, Allah'a ve Resulüne sövmek hem zahiren hem de batinen küfürdür. Söven kimse, bunun haramlığını kabul etmesi veya bunu helal sayması veya bundan gafil olması hükmü değiştirmez. Yani ister Allah'a ve Resulüne sövmek haramdır, ben bunu kabul ediyorum dediği halde söverse kafir olur. Şunu kıyas yaparsa bu kıyas geçerli olmaz. Nasıl bir insan şarabı içtiği halde derse ki ben şarabın haramiyetine inanıyorum, şarap içmek haramdır, büyük günahtır, kebairdir. Allah affetsin ben içiyorum dese kafir olur mu? Allah. Kafir olmaz. Büyük günah sahibi olur. Ama şarap helaldir. Neden haram olsun ya? Üzümü yiyorsun, suyunu içiyorsun. Sirkeyi de yiyorsun. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra ne yapıyorsun tatlı olarak e, üzümden? Pekmez yapıyorsun. Pekmezi de içmek caiz olduğuna göre. Neden şarabı içmek haram olsun dese? Şarabı içmese dahi kafir olur. İşte ne yapamaz? Ben üzümün yenilmesinin helal olduğunu iddia ediyorum, kabul ediyorum. Şarabın içilmesinin de haram olduğunu kabul ediyorum ama şarabı içiyorum diyen adamın kafir olmadığı gibi ben Allah Azze ve Celle'ye ve onun Resulüne Sövmenin haram olduğunu kabul ediyorum, itikat ediyorum ama sövüyorum da dese bu adam ne yapmaz? Buna benzetilerek küfür hükmüne girmez denilmez. Bu adam Allah Resulüne sebettiğinde, sövdüğünde, alay ettiğinde, istihza ettiğinde kafir olur. Bunda bunun arasında fark var. Adam ne yapabilir? Çıkar yol bulmak için bir kıyas yapar. Bu kıyasun mu'al farıktır. İslam'da bunun nedir yoktur. Cevazatı yoktur. Evet. Bu iman söz ve ameldir diye sünnet ehli alim ve fakihlerin mezhebidir. Yani ehli sünnet vel cemaat olan kimselerin görüşü budur bu hususta. Eğer söven kimse Müslüman ise icmaen yani bütün ulemaya karşı aynı şey Söylenir ve bu kimsenin katledilmesi vaciptir diye bu ulema ne yapmıştır? Söz birliği yapmışlardır. Yani bu hususta icma vardır. O kişi sırf bu sövme sebebiyle kafir ve mürtet olmuş ve kafirlerden daha kötü bir hale gelmiştir. Çünkü kafir kendi dinine göre Allah Azze ve Celle'yi yüceltir ve üzerinde olduğu inancın Allah ile istihza etme ve ona sövme anlamına gelmediğine itikad eder. Kafir kafirdir ama kendi inancına göre Allah Azze ve Celle'yi ne yapar? Ali kılar ve ona sövmez. Ama bu adam ne yapıyor? Allah'a sövüyor. Demek ki seni yaratan Allah sana rızık veren Allah, her türlü gücü kuvveti veren Allah, ona sen sövdüğünde, senin canını alacak olan da yine Allah. Kimle? Müslümanların eliyle. Evet, Keşmiri isimli alim de şöyle diyor. ehl ilim, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söven bir kimsenin öldürüleceği hususunda icma etmiştir yine yukarıdaki kitaplardan Allah'a Muhammed bin Sahnun Rahimahullah da o da şöyle söylüyor ulema Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a söven ona noksanlık izafe eden kimsenin kafir olacağı hususunda icma etmiştir şimdi sövmedi Resulullah'a ama ne dedi Resulullah çok korkaktı dedi sövmedi ama korkaktı dedi Kafir olur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'den gelen emir ve nehiileri bir hakkın ümmetine tebliğ etmedi dese kafir olur. Bunlar nakıslıktır. Bunlar peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a vacip olan durumları, hususları inkar etmek olur. Resulullah, dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı zemmetmiş olur. Bu da küfürdür. Hükümanı mı hocam peki? Evet. Böyle bir kimsenin kafir olduğundan veya azaba uğrayacağından şüphe eden kimse de kafir olur. Kelbihül gafilin ila hukmi şeatimillahi ve din isimli kitap sayfa 14'te. Kadı İyad Rahimahullah da şöyle söylüyor. Müslüman olup da Allah Azze ve Celle'ye söven bir kimsenin kafir olduğu ve kanının helallaştığı hususunda hiçbir ıhtılaf yoktur. Hani bugün adam söylüyor, e benim dilimin alışkanlığı. Neden söylemiyorsun annemi falanla? Neden söylemiyorsun gel eşimi falanla? Allah Azze ve Celle'ye söylüyorsun, Resulullah'a söylüyorsun, Kitabullah'a söylüyorsun. Dilin alıştıysa böylesine alışsın dilin biz bilelim senin dilinin efendime söyleyeyim kötü şeye alıştığını ananı ortaya koymuyorsun bacını ortaya koymuyorsun eşini ortaya koymuyorsun ama Allah Subhanahu ve teala'ya sövüyorsun sinkafla haşa ve kella evvel billahim evet yine buna yine bu sözde eşifa bitarifi hukukül <gülüyor> mustafa isimli Kitap sayfa 832'de. Keza kim tebliğ ettiği veya haber verdiği hususlarda Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kasıtlı olarak yalan izafe eder, Resulullah aleyhissalatü vesselamın getirdiklerinin doğruluğundan şüphe eder, ona söver veya o tebliğ etmedi her şeyi der, onunla ya da diğer peygamberlerden biriyle alay eder, onları hor görür, onlara eziyet verir, onlardan birisini öldürür yahut da savaşırsa icmaen kafir olur. Bu hem bizim peygamberimiz için geçerli, hem daha önce peygamberlerin zamanında yaşamış olan kimseler için geçerli. Yine Eş şifa sayfa ee, 849'da. Abdul Mun'im Mustafa rahimehullah şöyle diyor. Dine söven birisi küfrün ve dalaletin önderi konumundadır o anda. Böyle birisi her ne kadar Müslüman olduğunu iddia etse bile zahiren ve ka batınen kafir olmuş ve dinden çıkmıştır. Onun küfrü sırf sövmesinden ve din ile alay etmesinden kaynaklanır. Bunu yaparken ister kalbiyle inkar etsin, yalanlasın, isterse bundan uzak olsun fark etmez. Zira bunu yaparken zorlama altında veya işkencede değildi. Eğer zorla sövdürüldüyse, işkence yapılarak sövdürüldüyse o zaman başka bir şey. Bu adam bunu isteyerek ve dalga geçmek için, birilerini güldürmek için yaptı. Yahut da herhangi bir yerden menfaat elde edebilmek için yaptı. Evet, ayet hadis ve ulemanın çeşitli kavilleri çerçevesinde meseleye baktığımızda hiçbir zorlama yokken, Allah'a, peygambere ve dinin mukaddes adettiği bir şeye söven Veya bunlarla alay eden kimse Sırf bu alayı nedeniyle kafir olur Onun niyetine, kastına, niçin sövdüğüne Yahut da buna benzer bir takım gerekçelere bakılmaz Ama bunu söylerken Sopa altındaysa, zor altındaysa İşkence altındaysa ne yaptık onu söyledik Yanlış anlaşılmaya ne yapmasın Mahal vermesin Birbirleriyle ne yapın Zinciri bağlayın Böylesi bir şahıs Dinin kutsal kabul ettiği bir şeyi küçümsemek Suretiyle dinden çıkmıştır Bu hususta niyeti geçerli değildir Zira ortada hiçbir zorlayıcı et etken yok Evet niyet ancak sarih olmayan ve içeriliği, içeriğinde kapalılık olan meselelerde ne yapılır? Niyete bakılır, niyet sorgulanır. Yanlış anlaşılmaya müsait sözlerin neticesi olarak kişilerin niyetleri sor sorgulanır. Adam bir, bir şey yaptı yahut da bir şey söyledi ama iki üç manaya gelebilir onun sözü. Hemen bu söz üzere, bu fiil üzere adama ne yapmazsın? Küfür damgasını vurmazsın, mürted damgasını vurmazsın. Çünkü birkaç meseleye gelebiliyor, birkaç manaya gelebiliyor. O zaman söylersin, sen bunu yaparken, icra ederken senin kastın neydi? Bu ayrı bir şey. Evet. Bu gibi lafızların sarahatindeyse şüphe yoktur. Direkt bana Allah'a sebbetti. Neyle açıklayacak bunu? Hangi şemsiyenin altına sokacak bu lafı? Bu nedenle dinin mukaddesatına söven kimseler daha önceden kendilerini İslam'a nispet ediyorlarsa sırf bu sövgülerinden ötürü dinden çıkmış ve mürted olmuşlardır. Haklarında riddet babının ahkamı uygulanır ve gereken cezaya da bunlar çarptırılırlar. Bunun hükmü de ayette belirtildiği üzere Yaptığı cürmün durumuna göre dört grupta ve ayrı şekilde uygulanır. Hani dedi ya onları alsın kesin ellerini ayaklarını çaprazlama işte o. Bu hususta onların neredeyse he, alimlerin konuya ilişkin Görüşlerini naklederken dikkatimizi çeken bir husus olmalı. Bu hususta onların neredeyse tamamının Allah'a, Resulüne ve dinin mukaddesatına söven bir kimsenin kafir olacağı hususunda icma nakletmeleridir. Evet. Burada İslam'ın devlet olması ve gücü elinde bulundurması çok büyük önem arz etmektedir. Bu cürmü işleyenlere karşı cezayı ancak şeriat mahkemelerinde suçlu kişiler yargılandıktan sonra resmi makamlarca yani şeriat mahkemesinin resmi makamlarınca ceza kesilir ve infaz edilir. Bu cürmleri işleyenlere şahıslar kendi kafalarından ceza veremezler. Öyle olsaydı Herkes kızdığı kimseye iftira atar Onu öldürür Sonra da ne için öldürdün diye Sorulduğunda Mukaddesata küfretti Onun için öldürdüm Hani şahit Kavuz meydana gelir o zaman Mahkeme yok yani Hiçbir şey yokken ne yapamaz Adam görsen efendim Allah azze ve celleye e, Sövdüğünü ne yapamazsın onu tutup hüküm verilmeden kadiler tarafından hüküm verilmeden öldüremezsin ancak yönetimi elinde bulunduran İslam reisleri ne yaparlar? buna hükmederler İslam hukuk, adalet ve nizam dinidir her şey ayet ve hadislerde belirtilmiştir. İslam'da ayet ve hadislerin dışına çıkılarak işlem yapılamaz. İslam'ın hakim olmadığı memleketlerde Müslümanlar kendi kutsallarını o günün şartlarına uygun bir şekilde korumanın yollarını arayacaklar. Akıllıca davranıp ne yapılması gerekiyorsa onu uygulayacaklardır. Buna göre davranacaklardır. Yani bir şey yapacağı zaman liyakatlı olan ulemadan fetva alarak yap, yapacak. Kendi benim kafama göre böyle oldu hemen gideyim öldür vereyim öldür vereyim böyle davranmayacak. Eğer ölümü hak ediyorsa mütehassıs ulema topluluğu ona cevaz verdiyse ölümüne o vazifelendirildiyse o zaman bunu icra edecek. Ta ki birlerinin yaptığı. Bu kötü davranışlar yanına kar kalmasın. Yani pısırık olmayacak Müslümanlar. Evet. Son olarak ibretli bir hikaye anlatalım da işi ne yapalım? Bağlayalım. Hem de ne olsun? Uykunuz açılmış olsun. İbn-i Hacı Urlaskalani rahimahullah eddurerul kamine isimli eserinin 3. cildinin 202. sayfasında şöyle bir olayı bize ne yapıyor? Ee, haber veriyor. Moğol sultanlarından bir tanesi Hristiyan oluyor. Hristiyan topluluklar ve rahipler halka açık bir alanda bunu kutluyorlar. Bir araya geliyorlar. Bir papaz da kalkıp söz alıyor. Ve Peygamber Vesselam Efendimize hakaret etmeye başlıyor. Onun yanı başında duran bir av köpeği Rasulullah Vesselam'a o hakaret etmeye başladığında havlamaya başlıyor. Havluyor ama ne yapıyor? Ucum ederek. Çevredeki insanlar, çevredeki insanlar diyorlar ki, Müslümanlar, sen Muhammed Aleyhisselam'a hakaret ettin. Allah bundan razı olmadı, bak köpekler bile bundan razı olmadı. Senin üzerine ne yapıyorlar? Havlamaya başlıyorlar. O da insanlar bundan etkilenmesin diye, yok diyor öyle değil. Yani ben elimle hak iş ederken, hareket ederken, köpek benden korktu da onun için havlamaya başladı. O zaman muhafızlar köpeği bağlıyorlar uzak bir yere. Tabi onlar bu işi yaparken papaz susuyor. Tekrar papaz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret etmek için yüksek yere çıktığında hitap ettiği yere çıktığında tekrar sövüyor, aşağılayıcı meseleler konuşuyor, anlatıyor. Halkı Efendimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, aleyhine galeyana getirmek istiyor. Allah'ın hikmeti o sövgüye başlayınca köpek ipini koparıyor, gelip papazı boğazından ısırıp öldürüyor. Kimse müdahale edemiyor. Bunun bu şekilde olduğunu gören 40 bin tane Moğol Müslüman oluyorlar. 40 bin Moğol. Evet. Eğer denilirse ki köpek o papazın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret ettiğini nereden anladı? Ne? Ne? Papaz köpekçe biliyor ne köpek papazca biliyor. Öyle ya. Nereden anladı diye sorarsak deriz ki köpek kendiliğinden anlamadı. Allah Sübhanehu ve Teala o insanlara ibret olsun diye köpeğe bu şekilde davranmasını emretti. Çünkü Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Arıya da Efendime söylüyorum bal yapması için emrediyor. Nasıl davranacağını öğretiyor. Ee, Arıya öğreten Allah. Köpeğe öğretemiyor mu? Evet. Köpek de o şekilde hareket etti. İnsanlar da bundan bir ders çıkardılar ve kırk bin kişi bu şekilde hidayete erdi. Allah Azze ve Celle işte dilediğinde kişileri bir köpek sebebiyle de ne yapar? Hidayete kavuşturur. Ama bir ressam ve karikatürcü, karikatürist sebebiyle de dinlerinden eder, batıla girmelerine sebebiyet teşkil edebilir. İnsan, insan gibi davranacak. Evet, bu olay İmam-ı Zehebi Rahimahullah Mu'cennüşşuyuh adlı eserinde sahih bir şekilde naklediyor. <gülüyor> evet. İşte bakın köpekler bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefine laf söyletmezken adeta onu savunurlarken Müslümanlar bundan ders çıkarmalılar ona göre davranmalılar günümüzde kendi memleketimizde bazı kişi ve yayın organlarının adeta kafirlere taş çıkartırcasına İslam düşmanlığı yapmaları İslam'ın Kutsallarına alabildiğine saldırıda bulunmaları Müslümanların pısırıklığından ve gereği gibi tepki göstermemelerinden kaynaklansa gerek. İslam her dönemde ve devirde gözünü budaktan esirgemeyen bahadırların omuzlarında yücelmiş ve yükselmiştir. Rabbimiz Azze ve Celle bizi İslam'ın derdiyle dertlenen ve onu savunan cesurlardan eylesin. Amin. Rabbim Celle Şanuhu şuurumuzu arttırsın. Amin. Hak olan davamızda emin adımlarla yürümemizi bize nasip etsin. Amin. Bizi kendi gücüyle takyid buyursun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka. و اتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته